biz seni helal alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış?" dediler. Lot, "Eğer evlenmek isterseniz işte kızlarım. Onlarla evlenebilirsiniz." dedi. "Resulüm, hayatın hakkı için onlar kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. Güneş doğarken o korkunç ses bastırı verdi onları."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 Yergüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar geçitler yerleştirdi. Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız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 peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir. Gerçekten İbrahim hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önderdi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi.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 Misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzûn olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma. Çünkü Allah, fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.